Euzu billahi Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Esselatu ve selamun aleyke ya seyyidil evvelin ve'lahirin ve ila cem'il enbiya'i ve'l-müselimin il ve ila cem'il enbiya'i ve'lhamdülillahi er şunu söyleyeyim. Dilimde bir sorun var. Biraz Dişlerimden dolayı kesilmiş. Konuşurken biraz takılıyor öyle. Onun için arkadaşlar kusura bakmasınlar. Bugün inşallah hep beraber Allah'ın Ali ismini anlamaya çalışacağız. Ali demek yüce demek yüceler, yücesi demektir. Yaratılmış bir varlığın anlayamayacağı kadar yüce demektir. Allah yücedir. Her bir isminde yücedir. Yüceler yücesidir. Her bir isminde. Yani Allah Rahman'dır. Rahman oluşunda yücedir Allah kerimdir Kerim oluşunda yücedir Allah semirdir besirdir, işitendir, görendir işitmesinde, görmesinde yücedir yani onun sıfatları isimleri kulların sıfatlarına benzemez kulun Allah'tan aldığı, vasıfları sıfatları ancak sonsuz bir deryadan bir damla misalidir. Kul bunu böyle bilmeli, böyle anlamalıdır. Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam buyuruyordu. İnne lillahi tis'un ve tis'ine isme Muhakkak ki Allah'ın 99 ismi vardır. Ve men ehzaha kim onları tahsil ederse ve kaddehale cennet buyurdu. O cennete girmiştir. O, onun gönlü cennet olmuştur. Cennete girmiştir buyurdu çünkü cennete girecek değil, cennete girmiştir. Çünkü bu cennet, marifet cennetidir. Allah'ı bilme, tanıma cennetidir. Onun için Allah'ın isimlerini Tahsil etmek, her bir mümin üzerinde farzdır. İmanının gereğidir yani. İsimleri sayarsa değil, ezberlerse değil, onu okursa değil, onu tahsil ederse. Tahsil ederse ne demek? Okuyacak, anlayacak, iman edecek, o isimleri üzerinde gösterecek. O isimlerle Allah'a halife olacak, Allah'a ayna olacak, Hazreti İnsan olacak. Aynı şekilde üzerinde amel olarak da o isimler görünecek. Yani o isimlerle hayatı yaşayıp muamele edecek demektir. Eğer böyle olursa onun gönlü cennet olmuştur, o kendisi cennet olmuştur. Mesela bazen birine bakarız gerçekten cennet gibidir. Cenneti görmüş gibi oluyoruz. Allah'ın güzelliği onun üzerinde tecelli ettiği içindir. Ama bazen de birine bakıyoruz cehennemi görmüş gibi oluyoruz. O da onun gönlü de cehennem olmuştur. Gönül sadece yalnız Allah ile, Allah'ın isimleriyle Allah'ın güzelliğiyle cennette olur Kul her neyi isterse istesin Mutlaka o Allah'a aittir Bunun için istediğini Allah'tan istemelidir Her nedenle sığınırsa sığınsın Korkarsa korksun Endişe ederse ensin Eğer Allah'a sığınırsa Ondan emin olur, kurtulur Mutlaka kul kendine bir hedef belirlemelidir. Hedefsiz insan, insan değildir. İnsan olmaz yani. Eğer onun hedefi ebedi hayatı değilse, Allah'ın rızası değilse, Hazreti insan olmak değilse o hedefini şaşırmıştır. Allah'ın kendisi üzerindeki muradını anlayamamış demektir. O Allah'ın muradına göre yaşayamaz, dolayısıyla hedefine de varamaz. Ama biri hedefini doğru belirlerse, yani benim bu hayattaki hedefim Allah'ın rızasını kazanmaktır, ebedi hayatımı kazanmaktır, hazreti insan olmaktır derse, o ne yaparsa yapsın hedefine doğru yol alır. Hazreti insan olmak için de benim Rabbimi bilmem lazım, tanımam lazım. Allah'ı en güzel isimleriyle yani El Esmaül Hüsna'sıyla bilip, tanıyıp o isimlere bürünmem lazım demesi lazım ki hedefini doğru belirlemiş olsun. Evet. Ali olan, yüce olan Allah'tır. Kul da Allah ile Ali olmaya çalışması lazım. Kul Allah ile nasıl Ali olur? Allah'ın isimleri ne kadar onun üzerinde tecelli ederse o kadar Allah ile beraber Ali olmuş olur. Nefisten, şeytandan, varlıktan kurtulup Allah ile yücelmiş olur, Ali olmuş olur. En yüksek makam alayı iliyidir. Alayı illiğine erebilmek için de ancak Allah ile yücelmekle mümkündür. Yani Allah'ın isimleriyle ali olmakla mümkündür. Olmazsa ne olur? En aşağı mertebede esbeli safilindir. En aşağıdaki yerdir. O isimleri, Allah'ın güzel isimlerini kaybettikçe aşağı iner. Aşağıların aşağısına iner. Eğer Allah'ın isimlerini bilmez, anlamazsa ne olur? Hiç farkında olmadan Allah'ın isimlerinde Allah'a şirk koşar. müşrikler Allah'ı kabul ediyordu kim söylüyor? Allah söylüyor eğer onlara sorsan desen ki gökleri kim yaratmış? Allah diyecekler. Yerleri kim yaratmış? Allah diyecekler. Seni kim yarattı? Allah diyecekler. Söyle onlara o zaman nasıl gönderiliyorsunuz? Nasıl Allah'a şirk koşuyorsunuz? Eğer Allah gökleri yeri yaratmışsa sahibi de maliki de o olur mülki üzerinde söz hakkına sahip olan oğudur. Ben kendi malım üzerimde söz hakkına sahibim. Nasıl diyebiliyorsun? İstediğim gibi yaparım. Nasıl diyebiliyorsun? Hayat benimdir. İstediğim gibi yaşarım. Nasıl diyebiliyorsun? Evet. Müşrikler Allah'ı kabul ediyor ama Allah'a isimlerinde şirk koşuyorlardı. Allah'ı Rahman olarak kabul etmiyorlardı. Rahim olarak kabul etmiyorlardı. Kerim olarak kabul etmiyorlardı. Hakim olarak kabul etmiyorlardı. Çünkü onlarda, müşriklerde El Esma'ul Hüsna yoktu. Eğer olsaydı, müşrik olmazlardı. Allah bütün peygamberlerini, nebilerini, rasullerini evet, ne için göndermişti? Allah ayet-i kerimede buyurdu, biz bütün nebileri, rasulleri tek bir şey için gönderdik. Allah'a hiçbir şeyi şirk koşmayın ve sadece Allah'a avdolun diye gönderdik. Bütün mesele budur yani. Eğer hedefimizde bu yoksa, yani Allah'a hiçbir şeyi şirk koşmamak ve sadece Allah'a avd olmak yoksa, hedefimiz yanlış bir hedeftir. Şeytan onu süsleyip, püslleyip bize güzel gösterebilir, ama bilinim ki o Allah'ın önümüze koyduğu hedef değildir. Bunun için önce herkes kendisinden sorumludur. Ben Allah'a şirk koşuyor muyum, koşmuyor muyum? demesi lazım. Kendisine bu soruyu sorduğunuzda bilmesi gereken bir cevap vardır ki nedir o? Ben Allah'ın el esmaül hüsnasını biliyor muyum, bilmiyor muyum? Bu isimlerde Allah'a şirk koşuyor muyum, koşmuyor muyum? Bunu anlamak için de Allah'ın isimlerini bilmesi gerekir. Öyle sadece ezbere değil. Evet, Allah alidir. Kul Allah ile nasıl Ali olur, bunu da bilmesi gerekir. Her bir ismi ondan nasıl tecelli etmesi gerekir, bunu da bilmesi gerekir. Bununla Allah'ın isimlerine nasıl iman etmesi gerekir, bunu da bilmesi gerekir. Yoksa sadece onu ezberlemekle hiç kimse cennete gitmez, gidermez. Eğer iş bu kadar kolay olsaydı, Allah'ın 99 ismi vardır. Kim onları tahsil ederse, cennete girdi dediyse Resulullah Efendimiz, bu durumda peygamberler, sahabe-i hayatlarını ortaya koydular, canlarını verdiler, mallarını verdiler, hicret ettiler, işkence gördüler. Bu kadar zahmete ne gerek vardı? Ezberleseydi 99'u, her gün bir sefer okusalardı daha kolaydı. iş öyle basit değildir. Allah'ın muradını anlamaya çalışmak lazım. Anlamak lazım yani. Bunun için önce kulun doğru bir bakışa sahip olması lazım. İmanla bakışa sahip olması lazım. Hem kendisine hem her neye bakarsa baksın mutlaka iman ile bakması lazım. Bakması lazım ki görebilsin. Bakmadığı bir şeyi göremez. Bakmak sadece böyle görüntüye bakmak değildir. Bakıp onu anlamaya çalışıyorsa onu görebilir. Yoksa gözümüze inişen her şeyi görmüş olmuyoruz. Bir yolda yürüyoruz evet bir sürü kalabalık görüyoruz. Bizim için onlar sadece bir kalabalıktır. Ama içlerinden birine bakacak olsak, tanrıdık birine baksak ya da işte onu görmüş oluyoruz. Kula dışen bakıp görmektir onu. Bütün kainata, bütün varlığa evet, bakıp görmektir. Görüp okumaktır, okuyup anlamaktır neyi görecek, bakacak olsa, görecek olsa, okuyacak olsa neyi görecek? Allah'ın tecellisini görecek. Allah'ın isimlerinin tecellisini görecek. Allah'ın ismini okuyacak. Allah'ın ismiyle okuyacak. Dolayısıyla gördüğü ne olur? Allah'ın ismi olur. El Esma'ul Hüsna'sının tecellisi olur. Eğer insana, varlığa böyle bakıp böyle görecek olsa neyi görmüştür? Tasavvufta buna kesrette vahdet denir. Kesrette vahdet, vahdette kesret denir. Yani çoklukta biri görmek denir. Birin tecellisinde çoğu görmek denir. Bu olmadıkça kimse layıkıyla, kemaliyle la ilahe illallah demiş olmaz çünkü. Allah'tan başka ilah yoktur, ilah sadece Allah'tır demiş olmaz. Birinin kamil manada la ilahe illallah diyebilmesi için evet, vahdette kesreti, kesrete vahdeti müşahade etmiş olması lazım. Etmesi lazım. Yani şahit olması lazım bakarken görmesi lazım. Elbette ki bu bir adımdan ibaret değildir. Sadece zahiri olarak görmekten de ibaret değildir. Ama başlangıç itibariyle onun böyle bakması lazım ki perdenin ötesini de Allah ona açsın. Yani hakikati ona müşahede ettirsin. Ancak buna şahit olursa şehdulen la ilahe illallah diyebilir. Evet. Bunun için önce kendine bakması lazım. Kendisindeki bütün güzelliklerin Allah'a ait olduğunu görmesi lazım. Kendisindeki bütün güzelliklerin ali olan, yüceled yücesi olan Allah'a ait olduğunu kabul etmesi lazım ki kendisinde Rabbinin güzelliğini El Esmaul Husnasını müşahede etmişsin, etsin. Öyle bir insan tarz edelim kendine bakınca bendeki her şey Allah'a ait diyor ve buna iman ediyor, bunu tadıyor. Yani benim görmem, işitmem, bilmem, irade etmem, sevmem Allah'a aittir. Allah bunu kendinden bana vermiş. Yoksa benim böyle bir vasfım, böyle bir özelliğim yok. Çalışarak kazanmamışım. Herhangi bir şekilde bunu ben icat etmemiş, ben yaratmamışım. Aynı şekilde kendisindeki merhameti, sevmeyi, kendisindeki kerimliği, cömertliği, ikram etmeyi, kendisindeki affetmeyi, Allah'ın bütün isimleri böyle Tecelli etmiş üzerinde her birine tek tek baktığında bunlar bana Rabbimin ihsanıdır, ikramıdır derse biri aslında zatî olarak da kendisinin bir varlığının olmadığını anlayıp idrak ederse bir an için gözünü kapatırsa görür ki kendisini görmediği için aslında kendisi de yoktur. tecelli eden Allah'tır. Allah'ın el-esmaul hüsnafidir. Böyle bir kul kendinde Allah'ın güzelliğini müşahede etmiş olur. Şahit olmuş olur yani. Böyle bir kul herhangi bir şekilde benlik iddiasında bulunabilir mi? Bulunamaz çünkü kendisinde her ne varsa onu Allah'a ait olarak görüyor, biliyor ve bunu sonuna kadar tadıyorsa. Görmek yetmiyor yalnız bunu tatması lazım. Tatmak demek iman etmek demektir. Eğer bu şekilde iman ettiyse ne olur? Kendisiyle, kendisinde Allah'a aşık olur. Bütün varlığıyla, bütün isimleriyle Sıfatlarıyla evet, Her zerresiyle Allah'a aşık olur böyle biri İşte iman budur Bir tek kendisinde müşahade etmesi yetmiyor yalnız Yani la ilahe illallah Diyebilmesi için Bir tek kendisinde müşahade etmesi yetmiyor Bütün kainatta Bütün varlıkta Bunun böyle olduğuna iman etmesi lazım Ve bunu böyle görüp buna şahit olması lazım. Eğer böyle olursa, bütün varlığa karşı edepli olur. Varlığa hakkını teslim eder. Hiçbir şeye, hiç kimseye, hiçbir varlığa küçümseyen bir gözle bakmaz, bakamaz. Çünkü gördüğü her ne varsa Allah'ı hamd ile tesbih ediyor. Rabbini isyan etmemiş. Rabbini seviyor, Rabbini hamd ile tesbih ediyor ve kendi içinde et, sema halindedir ve dönüyor. Aşk ile dönüyor. Hem de kendinden geçmiş vaziyette dönüyor olarak bulacak, görecek bunu. Atom bu demektir zaten. En küçüğünden en büyüğüne kadar her şey dönüyor. Dönmeyen hiçbir şey yoktur. Kainat da buna dahildir. Aslında hepsinin bir manevi sarhoşlığı vardır. Allah'ın insandan istediği, kulundan istediği de budur. Ama kendi iradesiyle o muhabbete gark olup dönmesini istiyor. Allah ayet-i kerimede buyuruyordu ruhlar Rabbimizi gördük diye bedenlerinde evet sema ederler. Ruh sema diymiş. Allah ben sizin Rabbiniz değil mi? Evet. kitabında kalu bela şehidna dediler ve ruh semaharın dedir. Rabbimizi gördük diye sema ederler. Eğer bu ruhun semasını takmıyorsak, hissetmiyorsak kendi hakikatimizle aramızda bir perde var demektir. Perdelemişiz. Ama görelim ki Allah dediğimizde namaza durduğumuzda, huzurda durduğumuzda, secde ettiğimizde o perde hafifçe aralansa bile o ruhun semasını, aşkını, muhabbetini tazıyoruz. Belki perdeyi bütünüyle kaldırmak gerekiyor. Belki kaldırmadan, gerçek manada kendimizi, hakikatimizi tadamıyoruz. Allah ile olamıyoruz. La ilahe illallah da diyemiyoruz. Kainattaki en zor şey Allah'a avd En zor şey. Öyle dünyayı kazanmak zor bir şey değildir. Yıllarca okuyup en yüksek mertebeye gelmek gerçekten zor bir şey değildir. Herkesin yapabilecek bir şeydir. Ama Allah'a avd olmak gerçekten çok zor bir şeydir. Bunun için gerçekten kahraman olmak gerekir. Nefisle, şeytanla, dünyayla, hayatla öyle bir mücadele, öyle bir cihad, öyle bir savaş yapman lazım ki hem de galip gelirsen kazanıyorsun. Evet. Allah türlü türlü imtihanlara tabi tutar. Kazansın diye. Ama bununla beraber kuluyla beraberdir. Kulunun yanındadır. O kazansın diye ona yardım edendir. Eğer böyle bir imana sahip olursak, yani kesrette vahdeti, vahdette kesreti müşahede eden bir imana sahip olursak, göreceğiz ki Ali olan Allah'tır, insan Allah'ın kulüdür, iradeli varlıklar Allah'ın abdidir, diğer mahlukatta aynı şekilde onun yaratmış olduğu abdidir, kulüdür. Aşığıdır yani. Bunu göreceğiz. Hayat böyle bakınca, bunu böyle görüp, böyle anlayınca ne buyuruyoruz Hz. Ali Efendimiz? Hiçbir şey yoktur ki ondan önce onunla beraber ondan sonra Rabbimi görmemiş olayım. Evet. Bu vahdeti kesretti. Yani hem çokluğu görüyor, çoklukta birin bir olan Allah'ın tecellisini müşahede ediyor. Evet, Allah'ın el Ali ismini beraber anlamaya çalışıyoruz Allah'ın Ali isminin geçtiği ayetleri hep beraber anlamaya çalışalım bu billahi billillaine şeytan Racim Bismillahirrahmanın Rahim ne mafi semavati ve mafil ard Gökler göklerde yerler yerlerde her ne varsa hepsi onundur ve huvel Ali'l-Azim O Ali ve Azim'dir. O ne göktekilerine ne yerdekilerine benzemez. O yüceler yücesidir. O Azim'dir. Azim ismini daha önce beraber anlamaya çalışmıştık. Azamet sahibidir, kibir sahibidir. Yerler ve gökler onun huzurunda, katında bir zerre bile değildir. Azimdir o. Yerlerden ve göklerden de evet. Ali'dir. Zalike bi ennallâhe huvel hak Allah hakın ta kendisidir. Hak olan Allah'tır. Yani hak olan Allah'tır ne demek? Aslında gördüğünüz her ne varsa Hepsi Allah'a aittir. Hepsi Allah'ın tecellisinden ibarettir. Hakiki varlık hak olan bir tek Allah'tır. Ve en ma yed'unene min Onların Allah'tan başka dua ettikleri, davet ettikleri ise hüvel batıl. Batıldır. Boştur. Yani neyin peşinden koşarsan koş. Kimi davet edersene, kimden yardım istersen iste, bu boştur dedi Allah. Çünkü hak olan Allah'tır. Her şey onun emriyle hareket eder. Gönüller onun kudret elindedir. Eğer Allah'ı unutarak herhangi bir şeyi birinden, birilerinden istersen o batıldır. O Allah'a şirk olur. وَاَنَ اللّٰهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِرِ evet. Muhakkak ki Allah olur ki O Ali ve Kebir'dir. Tek büyüktür. Yüceler yücesidir. Tek büyüktür. Bu her konuda her zaman için bu böyledir. Zalikum bunun üzerine Allah'ın birisi, birisi, Sizler buyuruyor, tek olan Allah'a çağrıldığınız, davet edildiğiniz zaman, yani, tek olan Allah'a, vahid olan Allah'a iman edin diye davet edildiğiniz zaman keferttü inkar ettiniz tek olan Allah'a imana davet edildiğinizde inkar ettiniz ve in cüşrik bihi ne zaman ki şirkle beraber davet edildiniz tömen iman ettiniz. Fahl hükmü lillahil aliyil kebir. Hüküm ali ve kebir olan Allah'ındır. Ne demek oldu şimdi bu? Allah'a en esmaül husnasıyla iman edin diye davet edildiğinizde Allah vahittir. Tektir. Zatında ve sıfatlarında tek olandır diye imana davet edildiğinde onu kabul etmediniz. Kefertüm, kafir oldunuz ama Allah'a şirk koşularak davet edildiğinizde iman ettiniz. Yani ben Allah'a iman ediyorum. Ama benim de kedime göre bir gücüm var. Ben de şunu şöyle yapıyorum ya da falanca da şunu şöyle yapıyor dendiğinde onu kabul ettiniz buyurdu hüküm Allah'ındır buyurdu Allah bir hüküm veriyor sonra sonra Diyorsun ki ben de bir hüküm verebilirim. Hatta benim hükmüm Allah'ın hükmünden daha öndedir. Daha hayırlıdır benim için diyorsun. Allah'a şirk koştu. Allah'ın Ali olduğunu kabul etmedin. Allah'ın kebir olduğunu, en tek büyük olduğunu kabul etmedin. Ben büyüküm dedin, ben Ali'yim dedin. Benim hükmüm Allah'ın hükmünden daha Ali'dir dedir. Dolayısıyla müşrik oldum. Allah'a şirk koştum, kendini şirk koştum, aklını, ilmini, nefsini şirk koştum. Walla tan ta'ush <ścoughs> şefaatu indahu onun huzurunda şefaat kabul edilmez. İlla limen azina lahuh. Ancak sadece Allah'ın izin verdikleri müstesna, evet Allah şefaat'e izin veriyormuş. Kime şefaat için izin verirse sadece o şefaat edebilir. Kıyamet gününden Allah bir sahne anlatıyor. Hatta ida fuziga en kulubihim. O, evet, Allah, kıyamet yerindekilerine hitap eder. O dehşet anında insanlar öyle bir hal almıştır ki Allah'ın ne dediğini bile anlamadılar. Allah'ı anlamaya, dinlemeye güç getiremediler. Neden? Çünkü dünyada da Allah'ı dinlememişlerdi. Buyurdu ki onların kalplerinde o korku giderilince, kendilerine gelince Allah'ın hitabından sonra Derler ki, Rabbiniz ne söyledi? Kime söylüyor bunları? Müminlere söylüyor. Dünyadayken Allah'ı dinleyenlere soruyorlar. Rabbiniz ne söyledi? Rabbimiz demiyorlar. Rabbiniz diyorlar. Niye? Dünyadayken Rabbim dememiş. Rabbim Allah'tır diyememiş. Sahibim Allah'tır diyememiş. Beni terbiye etmesi gereken, terbiyesini kabul etmem gereken Allah'tır diyememiş. Ailesini, çocuklarını Allah'ın terbiyesiyle terbiye etmemiş. Çünkü Allah'ı Rab olarak terbiye eden kabul etmemiş. Evet. Rabbiniz ne söyledi derler? Kalu'l-Hak. <gülüyor> Onlar diyecekler ki Rabbimiz hakkı söyledi. Ve huvel-Aliyül-Kebir. O Ali ve Kebir'dir. O yüceler yücesidir. O tek büyük olandır. Evet. Allah Ali'dir. Bununla beraber Allah'ın vahidi de Ali'dir. Kulların sözüne göre, kelamına göre Allah'ın vahidi yüceler yücesidir. Ali olandır. Allah hakkı söyleyendir, dolayısıyla kelamı Ali'dir. Ben Allah'i Ali olarak kabul ediyorum, iman ediyorum diyenler aynı şekilde Allah'ın kelamını da, sözünü de, vahiyini de ne olarak kabul eder? Ali olarak kabul eder. Yoksa Allah'i Ali olarak hiçbir şekilde kabul etmiş olmuyor. Roma kâneli beşerin hiçbir beşer için şu mümkün değildir. Ben mükelli mehullah. Allah'ın onunla konuşması hiçbir şekilde mümkün değildir. Sadece üç türlü Allah kullarıyla konuşur. Üç şekilde. Bunun dışında Allah'ın kullarıyla konuşması mümkün değildir. Neden? Çünkü Allah, Ali'dir de O'ndan. Yani, kul bir beşer, Allah'ın kelamını dinlemeye güç yetiremez de O'ndan. Evet. Allah kullarıyla nasıl konuşuyor? İlla vahye, O'na vahye der. Ev min verai hijab, ya da bir perde arkasından O'na hitap eder. Ev Yusif'e resulen ve Yuhayiye bi Ya da ona onlara bir resul gönderir izniyle onlara vahyeder. Evet, ma yasha. Evet, dilediğine bu vahyi yapar. İnnehu Aliyun hakim. Muhakkak ki Allah Ali'dir yüceler yücesidir ve hakimdir. Hikmet sahibidir. Buradan, bu ayetten anladığımız kadarıyla demek ki Allah'ın üç türlü vahiy şekli varmış. Üç türlü. Biri Allah kuluna vahyeder. Biri bir hijab arkasından, bir perde arkasından konuşur, hitap eder. Biri de Resullerini gönderir, ona izniyle vahyedeceğini vahyeder. Cevralli Aleyhisselam Allah'ın Resulü'dür. Vahyini getirir. Resulullah Efendimiz'e evet. ne yapar? Vahyeder. Bu, Resulüyle vahyetmesiydi. Aynı şekilde, Resulullah Efendimiz Allah'ın Resulü'dür. Allah'ın kendisine vahyettiğini, kullarına o da aynı şekilde ne yapar? Tebliğ eder. Allah'ın vahyettiğini onlara Evet. aktarır bir de perde arkasından hijab arkasından Allah'ın konuşması varmış kullarıyla Allah ayet kelimede buyurdu ki Allah peygamberleri derece itibariyle birbirlerinden üstün kılmıştır Allah kimisiyle konuşmuş buyurdu Allah Hazreti Musa ile konuştu örnek veriyor Allah onu Bir Allah'ın vahyetmesi var, bir de perde arkasından konuşması vardır. Allah'ın Hz. Musa'ya yaptığı hitap hangi hitaptı? Perde arkasından hitabıydı. Bir de evet, ne buyurdu? İlla vahya. Bir de aşıktan vahyetmesi vardır. Hz. Musa'ya perde arkasından hitap etti Allah. Eğer perde arkasından olmuş olmasaydı Hz. Musa Ya Rabbi kendini bana göster demezdi Yani Müşahede ile beraber bir vahiy değildi bu. Allah onunla konuştu Ama perde arkasında Aynı şekilde tur Sinaya 70 kişi götürmüştü Hz. Musa Onlar biz de Allah'ın vahyine şahit olmak istiyoruz Dediklerinde Allah'ın vahyine şahit oldular Sonra vahyedeni görmek istiyoruz dediler ne buydu ayet onlara yıldırım, çimşek çarptı, hepsi öldü. Sonra Allah rahmetinden onları bir daha veriltti. Evet, bu birinci vahiy Allah'ın her kuluna yaptığı vahiyidir Kullar sürekli Allah'ın vahiyle muhataptır. Gönlüne vahiy ediyor. Vahiy demek, gizli, vahiy kelimesinin anlamıdır bu, gizli ve suratlı manasındadır. Gönüle öyle gizli, öyle bir suratle geliyor ki kul bile bunun farkında olmuyor. Ben böyle düşündüm diyor, gönlüme böyle geldi diyor. Bu vahiy yapan Allah'tır. Bu en alt derecedeki vahidi bu emmare nefsine olan vahidi. Levamede bu vahiy değişir. Vahiy, aynı vahiy aslında değişen vahide değildir. Değişen insanın gönlündeki nefsindeki mertebesidir. Yani bir mertebe ileri çıkınca bu vahiy daha bir açık olur, daha bir netleşir. Üçüncü mertebede, müljime mertebesinde evet, bunu çok daha net bunun Allah'tan bir ilham, bir vahiy olarak geldiğini bilir. Allah'ın kendi gönlüne öyle vahyettiğini bilir. İtbilan mertebesinde bu vahiy müşahede ile beraberdir. Evet. Raziye'de, Merziye'de zaten Kamile'de bu vahiy çok daha farklı çok daha açık. Zahirden daha açık. Bu hayattan, bu konuşmadan daha gerçektir o yalnız. O vahyin yanında bu konuşma rüya gibi gelir. Evet. Allah ali ve hakîmdir dedi. Kullarına üç türlü vahyeder, o yüceler yücesidir ve o hikmet sahibidir. Bu vahyinde onun bir muradi vardır. Kullarını böyle muhatap alıp onlara vahyetmesinde hikmeti, muradi vardır. Allah'u la ilahe illahu. Allah odur ki ondan başka ilah yoktur. Eğer herhangi bir şekilde Allah'a şirk koşuyorsan isminde o Allah değildir. Allah'u la ilahe illahu demek bu demektir. Sen Allah'a iman etmedin demektir bu. Eğer herhangi bir isminde Allah'a şirk koşuyorsan el hayyul kayyum o hay ve kayyumdur. Diridir, diriltendir. Varlığı varlıkta tutandır. Ve daima kıyamda olandır. Kulun anlayacağı şekilde buyuruyor. Nasıl? La te'e sinetun ve la nev. Ona ne bir gaflet gelir ne de bir uyku. Uyumaz. Gaflette olmaz. Unutmaz. Çünkü hey ve kayyumdur. Eğer biri hay ve değilse, yani ona gaflet geliyorsa ve uyuyorsa o ilah olamaz. Onun ilahlık vasfı olamaz. Lehu ma semavati ve mafil fil Göklerdeki her ne varsa, yerde her ne varsa hepsi onundur. Ona aittir. Eğer ona ait olmasa o yaratmış olmasa o ilah olmaz. Eğer birine ilahlık vasfeyi veriyorsa onun gökleri ve yerleri yaratmış olması lazım. Göklerin ve yerlerin ona ait olmuş olması lazım. من زَلَّذِي يَشْفَعُ اِنْدَهُ اِلَّا Onun izni olmadan kim şefaat edebilir? Kim yardım edebilir? Onun izni olmadan. Kimden yardım gelirse gelsin, Allah buna izin vermiştir. Buna müsaade etmiştir. Bunu böyle uygun görmüştür. Takdir etmiştir. Onun bir muradı vardır. Yoksa hiç kimse kimseye herhangi bir şekilde şefaatte bulunamaz. Şifa olamaz. Derdine derman olamaz. Yardım edemez. يَعْلَمُوا مَا بَيْنَ اَيْدِهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ Allah biliyor dedi. Önünüzdekini de biliyor, arkanızdakini de biliyor. Yaptıklarınızı da biliyor, yapmanız gerekip de yapmadıklarınızı da biliyor. Yaptıklarınızı da biliyor, yapacaklarınızı da biliyor. Muameleyi ona göre yapıyor. Gene rahmetiyle muameleyi ediyor, kazanalım diye muameleyi ediyor. Yani yardım, şefaat, şifa olmak kimden gelirse gelsin o Allah'ın izniyledir. Onun izni olmadan kim yardım edebilir dediği, beni unutma diyor. Senin Rabbim benim diyor. Şu bana yardım etti, bu bana yardım etti deme. Bunu ben yapmışım. Yardım eden kendisi için yapmıştır. وَلَا يُحِيْتُونَ بِشَيْءٍ مِنْ اِلْمِهِ اِلَّا بِمَاشَاءُ O dilemeden hiç kimse ilminden bir şeyi ihata edemez. Allah dilemeden kimse bir şey bilemez, öğrenemez. ilminin hakikatine eremez. İlla bir maşa ancak dilediği kadarıyla öğrenebilirsin, anlayabilirsin en büyük ilim Allah'ı bilmekti. El-esma-ül husnanın ilmiydi. Vahyin ilmiydi. Eğer bilmek istiyorsan bunu da Allah'tan istemen lazım. Evet. Ayet-i kerimede Allah buyurdu Resulullah Efendimiz'e de ki Rabbim ilmimi arttır de. Bunu da Allah'tan istemen lazım. Yoksa ben aklımda öğrenirim de. Ben okurum, öğrenirim değil. Bunu Allah'tan istemen lazım. Bilmek mi istiyorsun? Anlamak mı istiyorsun? Bunu benden iste dedi. Ancak dilediğim kadarıyla öğrenebilir, anlayabilirsin. وَسِعَا كُرْسِيهُ السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ Onun kürsisi, onun hükümranlığı, gökleri ve yeri kuşatmıştır. İçine almıştır. Bunları korumak, muhafaza etmek, varlıkta tutmak, sevk ve idare etmek Allah'a ağır gelmez. Böyle bir şey yok yani. Allah yerleri gökleri nasıl idare ediyor, nasıl tutuyor, nasıl hükmediyor diye eğer o kişi aklına bir şey gelirse böyle düşünme. Bu bana ağır gelen bir şey değildir. Niye? Vahyu ve aliyyul azim. Çünkü o Ali ve azimdir. O yüceler yücesidir. Bütün varlık onun katında bir zerre bile değildir. Ali manevi olarak yüce, azim, zahiri olarak yüce. Allah kadınlarla erkekler arasındaki farkı beyan etti. Allah bir kısmını diğerinden üstün yaratmış dedi. Güç itibariyle üstündür. Ama bu üstünlük onun Ali olmasını gerektirmiyor dedi. Çünkü Ali ve kebir olan Allah'tır dedi. Eğer onlar yanlış yapmıyorsa onları incitmek için bahane aramayın dedi. Çünkü Allah Ali ve Kebir'dir dedi. Yani senin gücün ona yetebilir. Unutma ki Allah'ın gücü de sana yetiyor. Yanlış yapma dedi. Yani sana bu gücü vermişsem onu yanlış yerde kullanma dedi. İnnehu fi ümül kitabi. Ladeyna. Kur'an-ı Kerim için Allah buyuruyor. O bizim katımızdaki ana kitaptadır. Ve Aliyyun Hakim. Evet. Allah Ali ve Hakim'dir. Allah kitabını sağdan alanlar için buyuruyor ki cennetin aliye ali isminin geçtiği kelimeleri anlamaya çalışıyoruz. Onlar ali bir cennetedirler. Cennete yüce dediği Allah. ve vehabna lahum min rahmetina. biz Hazreti İbrahim'e Yakubi ve İshaki bahşettik hibe ettik dedi ayet-i devamıdır bu biz rahmetimizden hibe ettik buyurdu ve caalna lahum lisanen sifqin aliya bir de onlara Doğruluk sadakat lisanı verdik. Hem de ali olarak. Sıdkiyet insani ali yapıyormuş. Allah'a karşı sadakat. Allah'a karşı sadık olup doğruyu söylemek, hakkı söylemek insanı ali yapıyormuş gözletiyormuş. Ali olan kelam Allah'ın kelamidir. Allah'ın kelamını kulun kelamının önüne, üzerine koyup eğer onu söyler, gereğini yaparsak ali oluruz. Evet. Allah'a davet eden dir lisan Ali'dir Ali olur Allah onu o Allah ile Allah'ın kelamıyla Ali olmuştur. Ama eğer Allah'a davet etmiyorsa Allah ile davet etmiyorsa neyle davet ederse etsin o Ali'de o sefidir o aşağılıktır. Onun lisanı da aşağılıktır söylediği de aşağılıktır kendisi de aşağılıktır. Ama Allah ile Allah'a davet ediyorsa, vahiy ile Allah'a davet ediyorsa o lisan Ali olur. O insan kendisi Ali olur. Allah ile, Allah'ın kelamıyla, vahiy ile Ali'ye olur. Yücelir. Evet. Onun için Allah peygamberleri için ne buyurdu? Onlara Ali lisani verdik. Hem Ali hem sadık bir lisan verdik. Allah ayet-i kerimede buyuruyor "Sizin en mükerrem olanınız en ali olanınız değil. En mükerrem olanınız en ikrama nail olmuş olanınız, en takvali olanınızdır." buyurdu. Kul ali olmaz. Ne olur, mükerrem olur. Allah'ın el esmaül husnasıyla mükerrem olur. Allah'ın güzelliğine nail olma, olmuş olur. Ne kadar nail oldu, mükerrem oldu. O isimlerle o kadar ali olur. Ali olan kendisi değilmiş. Allah'ın güzelliğiymiş gene. Ama kul terjehnini kendisi yapar. Zahiri olarak bakılınca hepsi insan gibi görünür, aynı gibidir. Ama biri alayı iliğinde Allah'a yücelmiş, biri en aşağıya inmiş, şeytandan daha aşağıdadır. Yarın kıyamet günü perdeler asıldığında herkes kimin ne olduğunu görür ve anlar. Allah bizi Ali ismiyle yücelsin inşallah Bizi Ali ismine iman edenlerden eylesin Allah bizi mükerrem kılsın inşallah Bizi takva sahibi kılsın inşallah